İsmihi Sübhane, hak ve hakikatın naşiri olan Sebilür Reşada halen Halk Partisi namına yapılan yüz cihetle kanunsuz bir muameleyi arz ediyoruz. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi şiddetli zehirlerin neticesi olarak hastalığı şiddetlenip hayattan ümidini kestiği için kendi nafakaparasıyla aldığı 8 adet kitabını muhafaza etmek üzere müftü kardeşine göndermişti emirdağ postanesi güya zabıta memuru vazifesini yapıyor gibi, gizli bir maksada binaen, bu kitapları zapt ederek, hemen bizzat kendisi gidip jandarma dairesine, kaymakama, adliyeye ve telefon ile Afyon'a şahi edip, işi şaşalandırarak, kitapların hepsini adliye verdirmiştir. Halbuki kitapların mahiyeti şudur. Beş parçası, mahkemede bulunan müdafaat ve zehirlerinden ibarettir. Diğer üç kitapta şimdiki adliye vekili Halil Özgürük'ün üç defa beraatlerine karar verdiği eserlerdir ki, Denizli Mahkemesi aynı eserlerin eczalarını iade etmiştir. Ve Afyon Mahkemesi'nin de hükümlerini bozmuş ve o eserlerin beraatlerine rey vermiştir. Gerçi, komünist olan eski adliye vekili Fuat Sirmen, eski heyet vekiliye ihbar etmiş, ve Kur'an'ın gayet hak ve menfaatli bir tefsiri olan Zülfikar Mecmuasının 400 sayfesi içinde 30 sene evvel yazılan iki ayetin tefsirine dair iki sayfeyi bahane ederek, bu çok mühim eseri yasak etmeye çalışmıştır. Halbuki şimdi, millet ve vatana gayet zararlı olan komünist ve masonların eserlerine müsaade edildiği halde, yüzbinler kimselerin imanını kurtaran, Kur'an'ın gayet hak ve pek çok menfaatli bir tefsiri olduğunu, 500 bin adamın şehadetiyle ispat edeceğimiz eserlere, evrak-ı muzırra gibi böyle muamele yapmak ve üstadımıza bu hastalıklı nazik zamanında öz kardeşine karşı bu hazin teessüratı vermek, yüz cihetle kanunsuzdur diye arz ediyoruz. Saniyen, bu meselenin gayet sinsi ve gayet gizli hakikatı şudur. Üstadımız manen ve maddeten, Demokrat Parti'ye yardım için talebelerini hafifçe teşvik etmişti. Bunu, Halk Partisi'nin muannit müstebitleri anladıkları için, manasız bahane ile Habbe-i Kubbe yaparak, bu muameleyi yaptılar. Yoksa her tarafta bu kitaplar posta ile alınıp veriliyor ve buraya da İstanbul'dan, başka yerlerden geliyor ve ilişilmiyordu. Bu vaziyet, çok dessasane ve ümit edilmeyen bir plandır. Salisen. Zülfikar'daki mevzu iki 2 ayetin tefsirinden bin misli bir muhalefetle halen matbuatta eski hükümete hücumlar yapılıyor ki şimdi o ayetlerin tefsiri zerre miktar bir suç olamıyor. Bundan da anlaşılıyor ki bu muameleler Halk Partisi hesabına yapılmakta devam edilen keyfi işlerdir ve Halk Partililerin saltanat demokratlarda ise hüküm ve icraat ve iktidar bizdedir diye olan iddia ve behimlerinin bir numunesidir. Emirdağ Nur talebeleri namına Mehmet, İbrahim, Ziya vesaire. saire. Reisi Cumhura, Heyeti Vekileye, Başbakanlığa, Adliye Bakanlığı Yüksek Katına, Diyanet Riyasetine, Ankara. Hakiki Adalet ve Hürriyet için çalışan zatlara birkaç nokta beyan ediyorum. Birinci nokta, hem Denizli Mahkemesi hem Ankara Ağır Ceza Mahkemesi bütün Risale-i Nur eczalarını tetkik edip ve ehli vukufun da iştirakiyle beraatlerine ve sahiplerine iade etmesine bir mahzur olmadığına karar verip Sayidi arkadaşları ile beraat ve tahliye ederek iki sene ellerde ve mahkemelerde kalan Nur risalelerinin tamamıyla Sayide ve arkadaşlarına iade edildiği ve aynı kararı mahkemeyi temyiz kaziyeyi muhkeme haline getirip tasdik ettiği halde şimdi Afyon'un Saidin şahsına karşı iki garazkarın aynı kitapları hem gayet antika mucizatlı yazılı Kur'an'ını bütün bütün hilafı ı kanun olarak müsadere edip Said ve arkadaşlarına verdiği asılsız hükmünü yine aynı mahkemeyi temyiz bozduğu ve şimdi vatan ve milleti eski partinin garazkârane istibdadından kurtaran hamiyetkar vatanperver bazı demokrat liderleri Kemali istihsan ile o risaleleri kabul edip sahip oldukları halde, üç senedir hiç sebepsiz binler lira bizim gibi fukaraya zarar vermek, üç defa beraet etmiş bir mahkemeyi üç sene uzatıp, acip bir zulüm içinde şahsi bir garazkarlık vardır ki, yirmi ay tecrid mutlakta hizmetçisiyle temas ettirmediler. Tahliyeden sonra iki polis kapısında bıraktılar. Hem o gayet müttaki nur şakirtlerini kasten sebepsiz, sırf takvalarına ihanet için, mağrib namazının vaktinde muhakeme edip, namazlarını kazaya bırakarak acip bir zulmetmişler. Hem bütün bu Risale-i Nur eserlerini bir defada Isparta, tamamen müsaadere edip, tetkikten sonra tekrar aynen iade etmiş. Demokratların zamanında, madem ezanı ı Muhammedî ve din dersleri gibi şairi İslamiye ile, Kur'an'a hizmet ve eskilerin Kur'an zararına tahribatları tamire başlanılmış ve madem dinsizlerin ve masonların ve komünistlerin eserleri intişar ediyor, elbette alemi İslam'ın Mekke, Medine, Şam gibi yerlerinde büyük alimlerin takdir ve tahsinlerine mazhar olmuş ve diyanet riyasetinde hocalara okutturulan Zülfikar, Asay-i Musa ve Sirac-i Nur gibi feylesofları susturan mübarek mecmuaları müsaade etmek, üç sene onlarla beraber binler lira kıymetinde değerli, mu'cizatlı, altın ile ismi celal yazılmış, diyanet reisi bütün takdir ile tabuna çalıştığı Kur'anı müsaade eden adamlar, elbette adalet ve adliye ve hakikat hesabına değil, belki komünist, masonluk hesabına bir garazkarlık ediyorlar, ben kendim zehir hastalığıyla şiddetli hasta olduğumdan ve kendi hukukumu müdafaa edemediğimden, sunguru kendime vekil ediyorum, Eski hükümetin bana karşı 20 senelik işkenceyle bu tahribatın kaldırılmasını adaletperver perver yeni hükümetin bakanlarından bekliyorum. Kardeşlerimden Mustafa Sunguru tevkil ediyorum. Nur şakiretleri namına Sait Nursi. Ehemmiyetli bir hakikat ve demokratlarla üniversite nurcularının bir hasb halidir. Şimdi milletin ile şairi İslamiyenin serbestiyetine vesile olan demokratlar hem mevkilerini muhafaza hem vatan ve milletini memnun etmek çareyi yeganesi İttihat-ı İslam cereyanını kendine noktayı istinat yapmaktır. Eski zamanda İngiliz, Fransız, Amerika siyasetleri ve menfaatleri buna muarız olmakla mani olurdular. Şimdi menfaatleri ve siyasetleri buna muarız değil, belki muhtaçtırlar. Çünkü komünistlik, masonluk, zındıklık, dinsizlik doğrudan doğruya anarşisliği intac ediyor. Ve bu dehşetli tahrip edicilere karşı ancak ve ancak hakikatı Kur'aniye etrafında ittihadı İslam dayanabilir. Ve beşeri bu tehlikeden kurtarma vesile olduğu gibi bu vatanı istilay ecanipten ve bu milleti anarşilikten kurtaracak yalnız odur. Ve bu hakikata binaen demokratlar bütün kuvvetleriyle bu hakikata istinat edip komünist ve masonluk cereyanına karşı vaziyet almaları zaruridir. Bir ezana Muhammedî'nin aleyhissalatu vesselam serbestiyetiyle kendi kuvvetlerinden 20 defa ziyade kuvvet kazandılar. Milleti kendilerine ısındırdılar, minnettar ettiler. Hem manen eski İttihat-ı Muhammedi'den olan yüzbinler binler Nurcularla eski zaman gibi farmason ve iddiaçıların mason kısmına karşı ittifakları gibi şimdi de aynen İttihat-ı İslam'dan olan Nurcular büyük bir yekün teşkil eder demokratlara bir noktayı istinaddır. Fakat demokrata karşı eski partinin müfrit ve mason veya komünist manasını taşıyan kısmı, iki müthiş darbeyi demokratlara vurmaya hazırlanıyorlar. Eskiden nasıl ahrarlar iki defa başa geçtiği halde, az bir zamanda onları devirdiler, onların müttefiki olan İttihad-ı efradının çoklarını astılar ve ahrar denilen demokratları, kendilerinden daha dinsiz göstermeye çalıştılar, Aynen öyle de, şimdi bir kısmı dindarlık perdesine girip, demokratları din aleyhine sevk etmek veya kendileri gibi tahribata sevk etmek istedikleri kat'iyyen tebeyyün ediyor. Hatta ulemanın resmi bir kısmını kendilerine alıp, demokratlara karşı sevk etmek ve demokratın tarafında onlara mukabil gelecek nurcuları ezmek, ta nurcular vasıtasıyla ulema, demokrata iltica etmesinler. Çünkü Nurcular hangi tarafa meyletseler ulema dahi taraftar olur. Çünkü onlardan daha kuvvetli bir cereyan yok ki ona girsinler. İşte madem hakikat budur, 25 seneden beri ehli ilmi, ehli tarikatı ezen ya kendilerine dal kavukluğa mecbur eden eski partinin müfrit ve mason ve komünist kısmı bu noktadan istifade edip demokratları devirmemek için Demokratlar mecburdurlar ki, hem nurcuları, hem ulemayı, hem milleti memnun ve minnettar etmek, hem Amerika ve müttefiklerinin yardımlarını kaybetmemek için, bütün kuvvetleriyle, ezan meselesi gibi, şair-i İslamiye'yi ihya için mümkün oldukça tamire çalışmaları lazım ve elzemdir. Ma teessüf, bazı müfrit ve mason ve komünistler, demokrat aleyhinde olduğu halde, kendini demokrat gösteriyorlar ki, demokratları tahribata sevketsin ve din aleyhinde göstersin onları devirsin nur talebeleri ve nurcu üniversite gençliği namına sadık sungur ziya bism-i subhani esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima aziz siddik fedakar kardeşimiz hacali gönderdiğiniz kıymettar ve bilhassa hazreti üstadı pek çok sevindiren mektubunuzu aldık üstadımız diyor ki risale-i nur bu zamanda kafidir On sene medresede okuyanlar, Risale-i Nur'la bir senede aynı istifadeyi ettiklerine şahit, binler ehl-i ilim var. Madem Hacı Kılınç Ali bir buçuk sene bütün Risale-i Nur edzalarına sahip çıkmış, kısmen okumuş, nazarımızda yirmi senelik bir Nur talebesidir. Ben her sabah haslar içinde onun ismiyle bütün manevi kazançlarımı defteri amaline geçmek için hissedar ediyorum. Öyleyse o da, bütün hayatını Risale-i Nur'a vermeye mükelleftir. Demek şimdiye kadar Camiül ül Ezher'e gitmeye muvaffak olmaması, ehemmiyetli bir hikmet içindir ki, nurlar ona kâfiymiş. Şimdi Şam'a, Haleb'e yakın olan Urfa'da, bir Medrese-i Nuri'ye ileride teşekkül etmesini kuvvetli ümit ediyoruz. Kılınç Ali ile beraber, eski Said'in gayet kıymetli bir talebesi olan Şam'daki Molla Abdülmecit, Urfa'daki nurun talebelerinden Seyyid Salih ve onun yanına giden nurun fedakar bir talebesiyle muhabere etsinler. Ben hem Molla Abdülmecid'e, hem Hacali'ye, hem Şam'daki Risale-i Nur'la alakadar olanlara pek çok selam ediyorum ve dualarını ve o mevki mübarekede bana dua etmelerini rica ediyorum, dedi. Evet, kahraman kardeşimiz Hacali, hazret Üstad daima sizin fedakarlığınızı izhar buyuruyorlar. Biz de sizi tahsinlerle tebrik ediyoruz. Elbaki hüvelbaki el üstadın hizmetinde bulunan kusurlu Sungur, Zübeyir, Ziya. Aziz kardeşim, evvela bin maşallah. Sözler mecmuasında yanlışlar yok gibidir. Birkaç kelime var ki leffen gönderildi. Sanien, eğer münasip görseniz gönderdiğim bu 50 lirayı benim hesabıma mahkemedeki mecmuaların bedeline benim için alınız, gönderiniz. Eğer münasip görmezseniz, bu defaki gönderdiğiniz mecmuaların bana mahsus olacak kısmının fiyatına alınız. Salisen, şimdilik tarihçi hayatı mebuslara parasız vermemek münasiptir. Parasıyla isteyenlere verilsin. Fakat 10-20 nüsa Ankara'da bulunsa münasiptir. Sayit Nursi Bismihi Sübhaneh Muazzam ve harika Risale-i Nur külliyatından iki büyük mecmuanın imha edileceği hakkında dehşetli bir haber işittik. Gayet hak ve hakikatlı ve felsefofları ilzam eden o mecmualar Risale-i Nur'un diğer eczaları ile beraber Denizli ve Ankara mahkemelerinde beraat verilip kaziyeyi muhkeme haline gelerek iade edildiği ve iki defa temyiz mahkemesi beraet ettirdiği halde ve Mısır, Şam, Halep, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere gibi alemi İslam'ın mühim merkezlerinde fevkalade bir takdir ve tahsine mazhar olan ve makbuliyetine hürmeten Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselamın kabri şerifi ve Hacerül Esbed üzerine konulan bu eserler hakkındaki bu müthiş muamele, Halk Partisinin yaptığı diğer azim cürümleri gibi tarihte emsali görülmemiş bir cinayettir. Biz Nur talebeleri ocebar gaddarlardan hakkımızı kolayca alabilirdik. Fakat İslamiyet'in asırlardır bayraktarlığını yapan kahraman Türk milletinin masum çoluk çocuk ve ihtiyarlarına karşı Risale-i Nur'un bizlerde husule getirdiği kuvvetli şefkat itibariyle ve Kur'an-ı Hakimin bizleri maddi mücadeleden menedip elimizde topuz yerinde nur olma hasiyetiyle ve bütün kuvvetimizle mesleğimizin icabı olan asayişi temin etmek esasıyla o zalimlere maddeten mukabele edemedik. Yoksa Allah göstermesin, bir mecburiyeti i olursa, komünist ve masonlar hesabına ona sebebiyet verenler, bin defa pişman olacaklardır. Hem biz müşahedatımızla kat'î bir kanaattayız ki, Risale-i Nur'a İlhat ve Zındık'a namına ilişildiği zaman, umumî bir musibet geliyor. Taarruzun aynı vakitinde, dört defa büyük zelzelenin vuku'u ve çok hadisatın aynı vakitte zuhuru, bu kanaatimizi tasdik etmiş. Bu itibarla öyle bir kararın infazından ehli imanın titrediği, o harikulade ve kıymetdar, mübarek mecmualar hakkında imha cinayetinin işlenmesi, bu millet ve memleket içinde manevi zelzeleler, fırtınalar, taun ve tufanlar kopacak kuvvetli ihtimalinden telaş ediyoruz. Zira Risale-i Nur'a dört defa taarruz ve hücum zamanında şiddetli zelzelelerin tevafuku, bu hakikati kör gözlere dahi göstermiştir. Hatta mahkemede dava ettik, hem müfessirlerin üç bin tefsirlerine ittibaren iki sayfede iki ayatı Kur'aniyeyi tefsir ettiği bahanesiyle yüzbinler kimselerin imanına pek ziyade bir ehemmiyet ve tesirle hizmet eden dört sayfalık sayfelik zülfikar mecmuasını müsaadere ve imha etmek, dünyada hiçbir kanunda olmadığından sırf dinsizliğe alet olarak yapılan bu feci garazkarlık faillerinin hak, hakikat ve adaletten ne derece uzak olduğunun zahir bir delili bulunduğunu zerre miktar vicdanı olanlar anlayacak ve yüzsüz yüzlerine lanet ve nefretler savuracaktır. Halk partili, müstebit, mürteci cebbarların zamanında yapılmış olan bu korkunç muameleye kahraman demokratlar hükümeti mani olup, Afyon mahkemesinde üç senedir hapsedilen ve zerre kadar bir suç mevzu bulunamayan eserleri, ve en başta altın yaldızlı ve tevafuk mu'cizeli Kur'an'ımızı derhal iade ettireceklerini kuvvetli ümit edip, alakalı makamlardan rica ediyoruz. Nur talebeleri namına Hüsrev Sungur Bismihi Subhan'e, Aziz kahraman ağabeyimiz! Evvela gayet derecede bir ehemmiyetli meseleyi arz ediyoruz ki, büyük mecmualarımızın imhasına sakın sakın meydan verilmeyecektir ne bahasına olursa olsun kurtarılacaktır. Yalnız imha kararı şimdi mi, yoksa eskiden mi verilmiştir ve sizce bu imha kararı resmen sabit midir, bu ciheti olduğu gibi öğrenerek bize acele ve derhal bildiriniz. Saniyen, bu hususta Ankara'da olan kahraman Sungur'a ve devlet bakanına yazılan yazıyı bera malumat takdim ediyoruz. Binler selam ve hürmetle ellerinizden öperiz. Ziya Zübeyir Aziz ve çok kıymetli kahraman kardeşimiz Sungur. Evvela binler selam eder Cenabı Hak'tan nur hizmetinizde hayırlı muvaffakiyetlerinizi dileriz. Saniyen çok ehemmiyetli ve mahrem bir işi haber veriyoruz. Haber aldığımıza göre Isparta Adliyesinde zapt edilen 170 cilt asay Musa ve Zülfikar mecmuaları ki o mecmuaları şimdiki Adliye Bakanı beraetini, iadesini tasdik edip daha evvelce Denizli'de de üstadımıza verilen kitaplardır. Bunların imhası için karar verilmiş, zemin ve semabatı hiddete getirecek ve mevcudatı ağlatacak bu müthiş kararın, demokratlar aleyhinde halk partisinin müfrid adamları tarafından tertib edilen bir plan olduğundan kat'iyyen şüphemiz yoktur. Zira nur talebelerinin demokratları muhafaza ettiğini ve demokratların kuvvetli bir istinadgahı olduğunu müfrit şeytanlar anlamışlar. Nur talebelerini demokratlardan bu tarzda nefret ettirip, hükümeti yıkmağa çalışıyorlar. Bu planın akim kalması ve mecmualarımızın kurtulması ve Afyon'daki kitaplarımızın tamamen iade edilmesi için pek fazla bir ehemmiyet ve gayretle çalışılmasını üstadımız sizlere havale ediyor. Ziya Zübeyir Devlet Bakanlığına Zatınıza vatan ve milletin mukadderatı mevzuunda gayet derecede ehemmiyetli, şeytanın bile zor düşünebileceği bir tarzda tertip edilen demokratlar aleyhindeki bir planı ifşa ediyoruz. Şöyle ki bu vatanda dinsizlikle ve istibdadı mutlak ve eşeddi zulme karşı 27 yıldır perde altındaki hususi neşriyatla harikulade bir feragat-ı nefisle mücadele eden Bediüzzaman Said Nursi'nin vücuda getirdiği muazzam Nur talebeleri camiasının Demokrat Parti'yi muhafaza ettiğini, Halk Partisi'nin müfrit desasları anlamış, hatta bir zamanlar gayet gizli olarak, nur talebelerinin kesretle bulunduğu mıntıkalara tetkik ve tecessüs için ismet çıkarılmış idi. İşte Anadolu'nun her tarafında harika bir kuvvet-i imaniye ile, fevkalade bir fedakarlıkla, bu milletin iman ve islamiyetine hizmet edip, Cebbarlar saltanatının esasından ve kökünden yıkılmasına, Medar olan nur talebelerini demokratlardan nefret ettirmek için uhrevi ve dünyevi hayatlarının halaskarı olan yüzbinlerle ehli imanı ve bir kısım yüksek tahsil gençliğini tembir ve irşat eden ve Arabistan'da ve Mısır'da büyük bir takdir ve tahsine mazhar olan ve mübarekliğine hürmeten peygamberimizin kabri-i şerifi ve Hacerül Esfet üzerine konulan Zülfikar ve asay Musa mecmualarının Isparta Adliyesi tarafından yakılmasına karar verilmek gibi, arz ve semavatı hiddete getirecek ve mevcudatı ağlatacak derecedeki bir hükmü haber aldık. Halbuki, 119 parçadan müteşekkil Risale-i Nur külliyatından olan bu büyük mecmuaların parçaları da, Risale-i Nur ile beraber, 1944 senesinde Denizli Ağır Ceza Mahkemesinde müttefikan beraet verilmiş ve yüksek temiz mahkemesi tasdik etmiştir. Kaziyei muhkeme haline gelmiş ve bütün eserler müellifi muhteremine ve sahiplerine iade edilmiştir. Son Afyon Mahkemesinde de Halk Partisi hükümetinin komünist vekilinin hususi emirleriyle verdiği garaskar hükmü Kahraman Demokratların Adliye Vekili, eski Temmiz Mahkemesinin adil reisi muhteremi esasından nakzetmiştir. Nihayet Af kanunu ile Gaddarane giriştikleri ve içinden çıkamadıkları iftira ve ittihatların üzerine perde çekmişler ve afla neticelendirmişlerdir. Hakikat bu merkezdeyken ve şimdi eski hükümete binler hakaretli neşriyatlar bütün hürriyetle devam ederken ve 400 sayfeli gayet hak ve hakikatli bir mecmuanın iki sayfesinde bir ayetin tefsirini garaz ve bahaneyle medar mesuliyet yapıp. O mecmuanın imhaciyetine gidilmesi doğrudan doğruya eski zalim parti hesabına şu maksada matuftur ki yüzbinlerle nur talebelerini demokratlar aleyhine çevirip Demokrat Partisinin sessiz sadasız gösterişsiz fakat dindarlıklarıyla gayet muhkem bir istinatgahını yok etmek ve demokrat hükümetini yıkmaktır. Bu müthiş ve şeytani planın akim kalması için zat-aliinize ehemmiyetle ihbar eder ve hürmetlerimizi arz ederiz. Üniversite nur talebeleri namına Yusuf Ziya Arun